Selamun Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu. Allah hepinizden razı olsun. Size Peygamberimiz i sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek Medine-i Münevveresinden hitap ediyorum. Cuma sabahı. Dışarısı tabi mutat olduğu üzere pırıl pırıl güneşli masmavi bir gökyüzü çok güzel bir hava var. Sürekli bir hava var. Efendim, Hac çok muhteşem bir ibadet. Yani e, anlatmakla e, tarif edilemeyecek kadar güzel e, ve muhteşem çeşit çeşit milletlerden Müslüman kardeşlerimiz efendim e, toplu vaziyette e, dünyanın en büyük camilerinde Mescid-i Haram ve Peygamber Efendimiz'in Mescidi e, İstihap haddi bakımından dünyanın en büyük camileri efendim, ibadet ediyorlar. Yanı başınıza bakıyorsunuz. Efendim şeyden gelmiş Orta Asya'dan Doğu Türkistan'dan gelmiş Efendim çizmeli e, mübarek Efendim böyle saf temiz Efendim e, Türkler bakıyorsunuz Efendim Afrika'dan Nijerya'dan kardeşler bakıyorsunuz Efendim Endonezya'dan zarif ince Efendim e, Müslüman e, şeyler e, insanlar tabii çok e, tatlı manzara. Ee, bu arada tabii e, meraklı bir şey olduğu için beni çok e, heyecanlandırdığı için size de nakletmek istiyorum. Hac'a gelmeden önce Danimarka'da Kopenhag'da e, Çin'den gelen bir e, kişi beni ziyaret etmişti. Ben camide vaz verdikten sonra e, gelmiş, işte sizinle görüşmek istiyorum diye ziyaret etmişti. Sağ olsun. O müjdele de e, çok, çok çok memnun oldum. Kendileri Çin'de bulunuyorlarmış birkaç seneden beri. Çin'de 200 milyon e, Çin kökenli Müslüman var diyor. Yani yanlış duymadınız tekrar ediyorum 200 milyon. Bu, bu dünyadaki e, en büyük e, Müslüman ülke biliyorsunuz Endonezya. Endonezya'nın Müslümanların sayısı kadar efendim e, belki onlardan fazla. Çin kökenli Müslüman yani Doğu Türkistanlı, efendim Türk kökenliler filan değil ama Çin kökenli Müslüman var. Elhamdülillah, İslam beğeniliyor efendim ve e, İslam'a girenlerin sayısı günden güne atıyor. Bir sene önce efendim okuldaki yoklamada ismi John olan efendim e, bir öğrenci bu sene e, öğretmen John burada mı diye efendim yoklamayı. Yaparken ismini söylediği zaman, hayır efendim benim isim var John değil, benim ismim Ahmet diye kalkıyor. Afrika'da Müslüman olduğunu beyan ediyor. Dünya İslam'a doğru gidiyor. Tabi bu arada da Müslüman olmayanların e, şeyleri var, e, telaşları var. Muazzam bir e, telaş içindeler. İşte bu son Malta toplantısı da gelişen İslam karşısında anlayacak tedbirler diye Avrupalıların efendim e, yaptığı bir toplantı hani e, Dışişleri Bakanımızın katılmadığı toplantı tabi e, Kur'an-ı Kerim'de allahu Teala Hazretleri vaat buyurmuş o vaat takip ediyor yani Allah'ın nurunu söndürmek isterler ama allah Teala Hazretleri nurunu tamamlayacaktır müşrikler kafirler hoşlanmasa istemeseler bile diye e, vaadi var efendim müjdesi var müşrikler istemese kafirler seç yapınsa. Yine İslam yayılıyor. Efendim sürerler ayağa kalksa, boşnakları kesmeye kalksa ya nedir bu böyle İslam her tarafa yayılıyor. Sefler müslüman oluyor diye. Efendim ne kadar telaş seslen yine İslam yayılıyor. Yunanlılar efendim ne kadar zulüm yapsalar Batı Trakya'da, efendiler ne kadar uğraşsalar doğumuzda efendim İslam yayılıyor ve yayılacak. Efendim Allahu Teala Hazretleri bizi sevdiği kullarından eylesin. Sevdiği yollarda Yürütsün, sevdiği kul olarak huzuruna varmayı nasip eylesin size. Bugün Ebu Said el-Hudri e, radıyallahu anh'tan rivayet edilmiş olan bir ilginç hadisi şerifi okumakla başlamak istiyorum. E, ilginçliği içindeki kelimelerden kaynaklanıyor. E, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Allah 3 e, grup insana e, güler dirati. Yadhakullahu ila selasetin. üç grup insana Allah güler. Yadhakullahu ila selase. El kavmu iza saffu fi salah ve iler raculi eee yukatilu ashabi ve iler raculi yakumu fi Yadhakullahu ila salasin. Kavm de olabilir. İlâ selâsiyetin e, el kavme i izâ safhû fi diye de olabilir allah Alem. Şimdi izahını yapmaya başlayalım. Bu e, ilginç hadis-i şerifin. Allah-u Teala Hazretleri 3 grup insana 3 kişiye 3 işi yapan <gülüyor> kimselere güler. Tabi Allah-u Teala Hazretleri e, neyse kemislihi şey'ın kendisi gibi hiçbir varlığın olmadığı ve yaptığı işler hiçbir varlıkla benzetme yapılamayacak bir e, e, şey e, varlık asıl varlık Teala hazretleri. onu şuna benziyor diye tarif edemeyiz çünkü. Ona benzeyen bir şey diyor. Bir de yasak felat adıri bu. Nilahil emsal. Allah için böyle mesel vurmak da efendim misal getirmek de doğru değil çünkü kul bilmediği şeyi benzeteyim derken yanlış yapabilir. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Allah teala Hazretleri'nin etrafındaki mübarek samimi ihlaslı efendim halis muhlis Müslümanlara anlatmak gerektiği zaman böyle. İlginç kelimeler kullanarak anlatırdı. Üç kimseye Allah güler. Yani insanlar hani bir şeyi çok beğendikleri zaman gülerler ya. Seyrettikleri bir şeyi çok beğendikleri zaman gülerler. Memnuniyetinden yani razı olduğuna alamet oluyor bu. Başka mesela hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz de buyurmuş? Efendim mesela allah Teala Hazretleri kulundan haya eder. Yani utanır Allah Allah. Yani nasıl olur filan diye tabii garibine gider insanın. Kul elini kaldırıp ''Ya Rabbi'' diye yalvarınca Allah ona nazar etmez. Yani bakmaz. Allah Allah, Allah'ın bakışı nasıl? ''Ya Rabbi'' diye devam edince yine nazar etmez. ''Ya Rabbi'' diye üçüncü defa yani ısrarla tekrar tekrar böyle ''Aman Ya Rabbi'' dediği zaman ''Ey meleklerim şahit olun, ben bu kulumdan utandım, ben bu kulumu affediyorum.'' o benden başka Rabb'u olmadığını bildi, bana elini kaldırıyor, gözlerinden yaşar akatarak benden affını mağfiretini istiyor, şahit olun ona affettim der diye anlatıyor. Sonra mesela efendim Allah'ın bir insanın Müslüman olmasından çok memnun olduğunu, doğru yola gelmesinden, hakkı bulmasından hidayete ermesinden çok memnun olduğunu e, beyan ederken benzetme yapıyor. Yani mesela efendim Yolunu kaybetmiş bir insan birden Efendim şeyi bir Efendim meskun yere rastlayınca nasıl sevinir veya çocuğu olmayan bir insan yıllardır beklemiş çocuğu olmamış birden bir müjde geliyor işte çocuğun olacak Efendim hanım bebek bekliyor filan deyince nasıl sevinir Efendim böyle bir benzetmeler yapıyor peygamber efendimiz kullar daha iyi anlasınlar kendi hayatlarından durumu kıyas etsinler diye yani Allah üç cins insana üç grup insana efendim güler yani memnun olur onların yaptığı iş güzel iştir Allah'ın hoşuna giden iştir Allah onlardan razı olur demek el kavmu iza saffû Allah bir efendim İnsanlar namaz için saf bağladıkları zaman, sıra sıra dizildikleri zaman, cephel gibi muntazam bir şekilde divanı ilahiye durdukları zaman Allah güler yani razı olur, memnun olur, sevinir efendim sever böyle kullarını. Demek ki namaz kılma, cemaatle namaz kılma, topluluk halinde namaz kılma, saf saf camilerde dizilip namaz kılmaya gayret edeceğiz. Allah'ın sevdiği bir manzara. Ve ilerde cili yukadili vera'e ashabi ve arkadaşlarının ötesinde çarpışan efendim mücahit adama Allah güler. Yani ne olur? Vera'e ashabi. Yani öbür çarpışan arkadaşlarının ötesinde. Yani onlardan daha ileri gitmiş. Daha da böyle baktığı zaman daha da önlerde görülüyor. Daha ötelerde görülüyor öyle o Yusuf e, yani ölümden korkmuyor efendim Allah yolunda cihad etmekten çekinmiyor de seyfe edilmiş yani sendi seyfe edmek kılıcını efendim sırmak ya Allah diye efendim cihada kalkışmak ve çarpışıyor sırayı filan da unutmuş arkadaşlarının yanından da ileriye doğru gitmiş püskürtmüş yani düşmanı Allah bunu da sever yani gülerek bakar ona ve sever demek. Demek ki Allah yolunda cihad etmek de çok kıymetli. Ve ilerreculu yekumu fî sevâdil ve geceliğin efendim namaza kalkmış olan kula da gülerek bakar. Kul kalkmış uykulu uykulu efendim. Üç derecesi var bunun. Efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde bildiriyor kul uykuya yattığı zaman Efendim Peygamber Efendimiz buyuruyor ki şeytan onun ense tarafına, arka tarafına 3 tane düğüm atar. Her düğümün de üstüne vurur. Yani gözünüzün önüne getirin. Böyle bir seyahat için, e, el naklı için eşyalar toplanmış, sarılmış, efendim iple bağlanıyor. Efendim sıkı sıkı düğümleniyor. Bir de düğümün üstüne böyle pat pat vuruluyor. Tam ince efendim sağlam düğüm olsun diye 3 düğüm atar ve pat patla eliyle düğümün üstüne vurur şeytan ondan sonra der ki işte gezeliğin derin derin uyu bakalım diye yani uyutmak için kulu gafil ve efendim böyle şuursuz bir şekilde habersiz bir şekilde fosur fosun diye üç tane düğüm atar diyor. Bir başka dışarı geçti tabii şimdi sözü açtığı için efendim kul gezeliğin uyandıp Allah'ı zikrettiği zaman düğümün bir tanesi çözülür. Yani bir uyandı, subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, efendim, Allah Allah vesaire. Hangi zikiri söylüyorsa, gözü uykudan bir ara bir kalktı, uyandı. Bir zikrettiği zaman bir düğüm çözülür. Ondan sonra kalkıp gidip e, şey yaptığı zaman, e, abdet aldığı zaman e, bir düğüm daha çözülür. Efendim, namaz kıldığı zaman da bir düğüm daha çözülür. Demek ki insanoğlunu şeytan ibadete kalkmasın, geceliğin gafilce uyusun, sevaplar kazanmasın diye gece yatarken tedbir alıyor. Tabi onu yenip de geceliğin uykusunu alt edip, uykusu, uyku ağzısına galebe çalıp uyanan efendim sevabı kazanıyor. Gecenin e, içinde yapılan iki rekat namaz, bir ibadet iki rekatlık ibadet dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlı oluyor. Bunun sebebi şu, insanlar için asıl olan ma'rifetullah'a ermek yani Allahu Teala Hazretlerini bilmek tanımak yakından tanışmak Allah Teala Hazretlerini tanınca tabii sev, sevecek, aşık olacak Yunus Emre gibi olacak, Mevlana Hazretleri gibi olacak efendim aşık oldum ben Allah'ın adına. Efendim dayamadım zikrullahın tadına dediği gibi ilahi ne efendim âşıkı sadık bir insan olacak. Marifetullah muhabbetullah cevri edecek. Esas olan Allah'ı tanıması kulun ve Allah'ı severek aşık bir kul olarak ihlaslı bir kul olarak güzel güzel ibadet etmesi. İşte onu sağlayan tedbirlerden birisi gece gece kalkıp ibadet etmek. Çünkü kimse yok. Gösteriş yok. Ve insanın kendi duygularını daha iyi hissetmesi mümkün. Ve duyguları derinlemesine efendim, daha da iyi çalışır geceliğin. Hele biraz uyku uyumuşsa, efendim, uyku e, geçmişse, yorgunluğun bir kısmı geçmişse, gecenin ilk başında uyudu yarısına kadar veya üçte ikisini. Sonra kalktı. Yani dinlenmiş bir vücutla. Ama geceliğin gene çıt yok. Efendim belki işte seherlerde kuşlar öter, dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni, seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni dediği gibi Yunus Emre'nin. Şimdi kuş şeyle, aşk ile şevk ile alır. Allah der böylece gözündeki ve gönlündeki perdeler kalkar, marifetullah'a erer. Allah'ı bilen efendim, arif bir kul olur, keramet sahibi olur. O bakımdan bu gece ibadeti hep teşvik edilmiş. Hadis-i e demek ki üç şey teşvik ediliyor. Bir, namaz namaz teşvik ediliyor. Saf saf durdukları zaman Allah memnun olur, razı olur, güler. Efendim iki, cihat teşvik ediliyor. Kul cihadi için şey yaptığı zaman efendim saldırıp düşmana ilerlediği zaman allah Teala Hazretleri ona e, gülerek bakar. Yani e, memnun olur. Efendim kalırsa gazi olur, ölürse şehit olur. Efendim e, her ikisi de yüksek mertebe e, sırası gelmişken efendim şehidin mertebelerini de sıya sıralayalım. Efendim e, şehit e, altı ikram masar olur. Efendim e, yaralanıp da ilk damlası efendim vücudundan yere damladığı zaman Yokta şehidu, sitt hesanin imde evveli katretin mindemihi. İlk almayan kamille beraber kendisine altı makam, altı mükafat altı ikram, ikramı ilahi verilir. Yukasiru anhu küllü hatiâtı. Dünya hayatındayken savaş etmeden önce işlemiş olduğu bütün günahlara affolmuşu gerekiydi. Yani şehit olan insan eski günahları silinir, tertemiz bir insan olur. Bu çok önemli. Tabii insanlar zerre kadar hayır işlemişse karşılığını görecek. Zerre kadar şer işlemişse efendim cezasını çekecek, ahirette hesaba maruz olacak. E bunların hepsi siliniyor. Çok güzel. Ve yer al makadahu minel cennet. İkincisi gözünden perdeler kaldırılıp cennetteki ikramları, makamları, mekanları, köşkleri, sarayları gözün önüne getirilir. Onun için şehit gülerek gider. Bir gül bahçesine girercesine efendim şehit olur. Efendim ne kadar güzel ve yüzel vecu minel hurul ve gayet güzel gözlü, iri ve efendim ak ak karası kara şahane gözlü Efendim, hurilerle evlendirilir, efendim nikahlandırılır. Ee, sonra ve yümenin minel tezail il ekber mahşer gününde insanlar korkudan titriyip titrerken, herkes büyük bir korkuya, muazzam bir heyecana, dehşete kapılacağı o günde o, onlar hiç korkmaz. Çünkü şehit oldukları için mükafatlarının ne olduğunu bildiklerinden telaş etmezler zaten Arşa Adanın gölgesinde gölgelenirler. Böyle insanların arası da hem içinde sıkışık müdücünde de olmazlar. Efendim e, ve min azabil kabir, e, kabir azabı da görmezler. Çünkü insanlar bir de kıyamet kopunca kadar kabirlerinde kaldıkları müddetçe kötülükler yapmışlarsa dünyadayken kabirde onun azabı vardır. Efendim e, ona da e, o da çok önemli. E, yani... Daha ahirette hesabı görülmeden kabirde çatır çatır efendim, azap görmek, yanmak, ceza çekmek de önemli. Öyle bir e, azap da görmez şehitler. Ve yuhalla efendim hulletel iman iman efendim elbisesi kendilerine e, giydirilir. E, yani e, ahirette e, çok yüksek imanlalara mahsus üniforma diyelim muazzam güzellikteki efendim şeyler e, cennet libasları kendisine giydirilir yani belki kanlara bulanmış bir elbise içinde dünyada ama e, ahiretteki şey öyle değil ahirette iman e, libasları üniformaları efendim güzel cennet hüllerleri kendisine giydirilir deniliyor. tabi bu efendim e, ve bunun emsali hadisi şerifler İslamda e, cihadın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Onun için e, dedelerimiz böyle canla başla savaşlarda düşmandan e, kaçmadan, e, sırt dönmeden, evetim gerilemeden çalışmışlar, efendim savaşmışlar ve e, tarihimize altın sayfalar yazdırmışlar. Büyük efendim zaferler kazanmışlar nice diyarlara İslam'ı götürmüşler, adaleti götürmüşler, hakkaniyeti götürmüşler, hoşgörüyü götürmüşler. Ee, ben hatırlıyorum. Bizim Almanya'daki kardeşlerimizden birisi Bulgaristan'da bir trafik kazası yapmış. Efendim yakalamış polisler. Efendim dışarı çıkamasın, mahkeme olacak. Ya da bir trafik kazasına karışmış, kendisi yapmamışsa bile şahit olmuş efendim kalacaksın filan demişler. Çıkamıyor. E, canına minnet yani Bulgaristan'da durdurmuyorlar zaten insanı. Bu tabi e, diyelim ki 15 sene önceki bir olay. Şimdi o anlatmıştı bana o kardeşimiz anlatmıştı. Bir ay orada kalmış. Tam da Ramazan'a rastlamış. Hocalığı da var arkadaşımızın. Ramazan'da, Bulgaristan'da o mecburin ikameti esnasında efendim orada Müslümanlara, Türklere camide imamlık yapmış, vaaz etmiş vesaire çok da memnun olmuşlar. Seni Allah gönderdi. Tabi Allah gönderiyor. Her şeyi yapan, efendim mukadderatı yazan allah Teala Hazretleri onlara lütfetmiş. Öyle bir hoca göndermiş Ramazan'da. isteseler olmaz. Yani dilekçe verseler Bulgar hükümetine, Türkiye'den bize bir hoca deseler olmaz. Veya bir hoca bulunmaz, gitmez yani. Efendim, öyle bir hoca bedavadan kendilerine gelmiş. O arkadaşı anlatmıştı. Bulgarlarla görüşmüş orada. Yani Şimdi şey değil, Müslüman değil. Bu şey, e, Hristiyan, Bulgarlarla görüşmüş bu e, bir ay kadar orada kaldığı esnada. Hepsi diyorlarmış ki, ah Osmanlıların devri ne kadar iyi devirdi, ne kadar huzurluyduk, ne kadar mutluyduk, ne kadar edetli, ne kadar düzenli bir yaşam içindeydik diye efendim Osmanlıların devrini e, böyle sevgiyle, hasretle, efendim takdirle yad ediyorlarmış. Bu düşmanın sözü. Yani ee, bizim kendimiz söylesek canım taraklılık yapıyor herkesler yoğurdum ekşilemez kendisini metheder kendisini filan derler ama bu bizden olmayan bir insanın sözü bu çok önemli bunu her yerde duyuyoruz ben e, gezdiğim her yerde bunu duyuyorum mesela yıllar önceki kuran yarışması için Libya'ya gitmiştik orada bir Lübnanlı hoca ah dedi siz sürtler dedi efendim şöylesiniz böylesiniz e, şu kadar iyisiniz bu kadar iyisiniz bir sürü et etti bizi. Sonra bir vesileyle efendim yine bir uluslararası toplantı münasebetiyle İran'dayken Pakistan'dan birileriyle tanıştık. O dedi ki benim benim dedem dedi Osmanlıların aşıkıydı. Onlar için kasideler yazmıştı. İşte kasidesinden beyitler filan diye bize şeyler okudu. Onlar evliyadır. Onlar mübarek insanlardır. Efendim onlar Allah'ın kıymetli has kullarıdır diye çok böyle sevdiğini anlattı. Harsınız yani dedelerimiz e, bu güzel sıfatları nereden kazandılar? İslam'dan kazandılar. Yani herkes sanıyor ki cihat efendim kavgadır, savaştır. Efendim kan dökülüyor vesaire filan. Hayır. E, Müslüman cihat ile gittiği yere suh götürüyor. Hoşgörü götürüyor, edep götürüyor, iman götürüyor. Efendim adalet götürüyor ve Oranın yerli ahalisi memnun oluyor. Mesela İstanbul'un fethinden önce e, Bizans'ın içinde ahali konuşmuş. Ya ne yapalım Avrupalılardan yardım isteyelim? Efendim kardinallar mı gelsin filan diye konuşmuşlar. Efendim yok demişler daha önce biliyorsunuz Latinler açlı seferleri münasebetiyle Anadolu'dan geçerken Bizans'ı e, şey yaptılar, istila ettiler. İstanbul'u da efendim elde ettiler. Ayasofya dahil her şeyi soydular yani kilisedeki altın eşyaları bile hazineleme bile aldılar götürdüler. Onun için e, Bizanslıların şöyle dediği tarih kitaplarına kaydedilmiştir. Burada kardinal külahı görmektense Müslüman sarığını görmeyi ter tercih ederiz. Çünkü Müslümanlar adaletli. Çünkü Müslümanlar iyi insanlar. Çünkü Müslümanlar ırza namusa dokunmuyor. Çünkü Müslümanlar mala mülke dokunmuyor. Çünkü Müslümanlar Efendim insanlık hakları dediğimiz, insan hakları dediğimiz hakları ve hürriyetleri asırlar boyu hakim oldukları yerde insanlara yaşatmışlar lafla değil. Bugün Avrupalı, Amerikalı efendim daha başka milletler bunu söylüyor ama bir taraftan e, şey yapıyor, bizim kardeşlerimizin oradaki mevcudiyetine razı olmuyor, evlerini yapıyor. Efendim saldırı yapıyor, yaralıyor, öldürüyor efendim veyahut efendim İslam'ı engelleyici çeşitli e, uygulamalar yapıyor veyahut efendim Sırtlar boşlukları kessin diye yeşil ışık yapıyor NATO'yu oraya efendim bekçi olarak gönderiyor İslam ülkelerinden yardım oraya ulaşmasın diye ondan sonra Sırtlara da kes bunları kesebildiğin kadar diye efendim yeşil ışık yapıyor bunlar entrika yani merhametsizlik sonra Sırt papaz veya Yunanlı papaz sırplı papaz efendim çıktığı zaman kürsüye kesin bu müslümanları diye vaaz veriyor. Bütün düşmanlıkların kaynağı kimsedeki şeylerin efendim verdikleri vaazlardan. Yoksa ahali birbirini belki sevecek onlar olmasa ama e, bunu şey yapıyorlar. Müslümanların kanını içmek sevaptır diyorlar. İçmezle içmez içmeden ölmeyin diyorlar. Müslümanı öldürmek benim için efendim bir zevktir. Almanya'dan keskin nişancı şeye gitmiş. Efendim Bosna Hersek savaşlarına gitmiş. Alman televizyonda röportaj yapmış ondan sonra. Ama sırf tarafına gitmiş. Demiş ki yani ben sırf tarafına gittim. Orada keskin nişancılığımla boşnaklara nişan aldım. Şu kadar öldürdüm. Müslüman öldürmek benim için bir zevktir diyor. Demiş bunu. Almanya'daki arkadaşlarımız televizyonda dinlemişler. Televizyonda bunu neşrediyor. Yani Türkiye'de neşretmez. Bizde bir nezaket vardır, zarafet vardır. Biz böyle bir şeyi söylemeyiz de bunu neşretmeyiz de. Ama onların özü başka sözü başka yaparlar bizimkiler sözünü söylemez yaptığı hayırı Allah bilsin diye mütevazı başın önüne yer yaptığı hayırı saklar ismini saklar efendim kendini belli etmez ama hayır sahibidir onun için e, gittiği yere e, huzur götürmüştür mutluluk götürmüştür ayrıldığı yer efendim, e, karışmıştır hala huzura erememiştir Osmanlı'nın terk ettiği yerlerin hepsinde bugün şi vardır huzursuzluk vardır çatışma vardır çekişme vardır balkanlar öyledir ortadağu öyledir eendim Kuzey Afrika öyledir Ahaliler mutlu değildir ee, Müslüman ahali bile mutlu değildir baskı altındadır onun için e, yani İslam'ın anlayışını iyi bilmek lazım müslümanın zihniyetini iyi anlamak lazım bunu gösteren bir hadisi şerifi daha zikre ederek e, bugünkü sohbetimi böyle hani esişiyle bu noktaya kadar geldik efendim e, tamamlamak istiyorum bu halden bir hadis şerif nasebetmek istiyorum yakruba mineralcihat kıybül kelam ve ilametu sıyam ve hacju külleam ve la yakruba mineralciüm efendimizin bu sözü birçok bakımdan dinleyicilerimi e, seyircileri efendim ilgilendirecek not alsınlar diyor ki peygamber efendimiz Cihada yakın gelir. Cihat kadar sevaplıdır, önemlidir. Nedir? Kıybül kelam. Hoş söz söylemek. Yani tatlı söz söylemek, tatlı konuşmak, efendim cihat gibi güzel. Bakın, İslam bir taraftan dinin savunulması, inancın yerleştirilmesi, inancın e, kafir kazanının içine götürülmesi bakımından cihadı bir vazife olarak söylüyor ama e, dengelere bakın tıybül kelam yani hoş konuşmak tatlı konuşmak efendim cihada yakın bir sevaflı iş onun için Yunus Emre e, söz sultanıdır onun için Mevlana Celal Rumi söz sultanıdır onun için Eşrefoğlu Rumi söz sultanıdır şairdir ediptir onun için İbrahim Hakkı Erzurumlu şairdir ediptir onun için İsmail Hakkı Bursevi şairdir ediptir yani bu tasavvufları alın hakiki yani ihlaslı gerçek dindarları, gösteriş dindarı değil de veya yarım yamalık dindar değil de hakikaten dindar olan efendim erbabı tasavvufu, tarikat erbabını alın, tarihten alın. Yani şimdi bugün e, spekülatif konuşmalar oluyor. Spekülatif demeyelim de hani demolojiyi de demeyelim. Onların karşılığı neyse Türkçe'de bunların belki karşılığı yok. Sasta efendim böyle mugalata filan yapılıyor. Eğriler doğru gösterilmek, doğrular da eğri gösterilmeye çalışılıyor. Onları bir tarafa bırakalım. Ama tarihe baktığımız zaman bütün mutasavvıfların alif ve zarif insanlar olduğunu görürüz. Edip insanlar, şair insanlar, duygulu insanlar olduğunu görürüz. Özel hayatlarını incelediğimiz zaman herkese hayır yapan, Hayrat haserat yapmış insan olduğunu görürüz. Cami yaptırmıştır, çeşme yaptırmıştır, köyünü imar etmiştir, yol yaptırmıştır, köprü yaptırmıştır, imaret bırakmıştır, vakıflar bırakmıştır. Çünkü Allah'tan korkuyor. Allah'ın rızasını kazanmak için her şeyi bilen, Allah'ı guyup olan, gönülleri bilen, gönüllerden geçen gizli niyetleri bilen Allah kendisini sevsin diye ihlasla yaptığı her işi yapmıştır. Onun için tıb kelam yani hoş güzel söz söyleyip, karşı tarafın gönlünü almak, cihada yakın, güzel sevaplı bir iş. Böyle olmaya çalışalım. Aziz ve Muhterem kardeşlerim. Ve ilamet sıya. İkincisi, cihada yakın olan şeylerin, oruca devam etmek. Şimdi oruca Ramazan'da hepimiz aşinayız. Giriyoruz, oruç tutuyoruz Ramazan'da. Çok da tatlı oluyor. Onduray'ın sultanı oluyor. Efendim, gecesi, gündüzü bir hoşça geçiyor ki, bir dahaki sene Ramazan gelinceye kadar hasretle bekliyoruz. Geldiğime hoş geldin ya şehre gururan diye davullarla zurnalarla karşılanıyor. Uğurlanırken kendi elveda ya şehre gururan elveda diye efendim göz yaşları uğurluyoruz. Ama tabii Ramazan dışında da oruç var. Yani orucu oruç insanın midesini boşaltıyor, beğimi duygularını frenlettiriyor, kalbini çalıştırıyor, kalbini nurlandırıyor, gönlünü feizendiriyor. Açlık olduğu zaman fikir geliyor, hikmet geliyor, efendim e, merhamet geliyor, çeşitli güzel duygular yerleşiyor, acıma duygusu geliyor, efendim rıkkat geliyor, incelik, zarafet efendim geliyor, her şey geliyor. Onun için oruç da çok önemli bir ibadet ve ona devam etmek lazım. E, orucun yani farz olmayan orucun en kıymetlileri hangileri her hafta pazartesi, perşembe günü oruç tutardı Peygamber Efendimiz'e. Ne güzel. Sonra arabi ayların yani kameri demek istiyorum. Kamera göre e, olan ayların başında ortasında sonunda oruç tutardı. Tavsiye buyururdu. Ortasında tam böyle mehtaplı gecelerin olduğu e, ertesi günlerde, gündüzlerde, eya biz denilen günlerde efendim, oruç tutardı. 13'ü, 14'ü, 15'inde. Yani orucun böyle çeşitli şekilleri var. İşte bu zil-i kiayının ilk 10 gününde oruç tutmak çok sevap diye söylemiştim. İnşallah tutmuşsunuzdur. Arafa gününde oruç tutmak geçmiş senenin ve gelecek senenin günahlarını affettirir diye. E, hatırlatmıştım size sevap kazanın diye. Efendim, i̇nşallah o sevapları kazanmışsınızdır. Demek ki cihada yakın gelen Allah'ın sevdiği ibadetlerden birisi... ...hoşça konuşmak, tatlı söz etmek... Birisi oruca devam etmek, idamet-ı ve hacı küllağım. Her sene hacc etmek. Şimdi tabii bizim Türkiye'de bazı şeyler çok akıllı kardeşler var. Allah akıllarını salim akıl eylesin, aklı selim sahibi eylesin. Efendim ne lüzum var her sene hacca gitme. Şimdi niye gidiyoruz? Niye araba para yediriyoruz filan diyorlar. Efendim. Efendim sen oraları muhafaza etseydin de arabın olmasaydı senin olsaydı. İlk çözüm benim o oluyor. Yani ne diye ülkeni iyi da parçalattırdım emperyalizme. Efendim Osmanlıların son devrini okuyoruz. Tarihi perişan oluyoruz. Yani her okuduğumuzda yüreğimiz parça parça oluyor. Kendi içimizde tefrika çıkmış. Efendim yok iddia ve terakki işmiş. Yok Fiyat Paşosu, Nabi Kemal'i bilmem nesi, ...Hürriyet arşivleri falan ama sonuçta ülkeyi parçalamışlar. Sonuç itibariyle darmadan dağılmış ülke koca koca ülkeler efendim elimizden kopmuş. Efendim Balkanlar gitmiş, e, adalar gitmiş Ege'deki efendim e, Mısır gitmiş, Kuzey Afrika gitmiş, Orta Doğu gitmiş. E, hani ne oldu? Yani bu kavgaların sonunda yerlen gitti, kavgalar bitti. Yani ee, emperyalizmin oyununa düştünüz ilk önce kabahat sizin yani e, tabii bu şimdi bu muhatapların değil de bunların e, zihniyetinde olan bunların babalarının dedelerinin kabahati tabi ikincisi bak hadis-i şerifte peygamber efendimiz diyor ki her sene hacca gitti mi o da cihada yakın tabi haç deyince illa Türkiye'yi düşünmemek lazım Ürdün var, Mısır var efendim, Irak var, Küveyt var İran var, Horasan var Afrika var. Yani e, İslam cihan şumul bir din. Yani sadece bir halkın e, o günlük, o yıllık menfaatlerine göre söz söylemiyor ki. Her sene mümkünse cihada gitsin. Bir Müslüman sevabı çok. Gidebilirse gider. Ama gidemezse hayır. Sen ömürde bir defa gitti mi yetiyor da fakat her sene hacca gitmeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde efendim, tavsiye ediyor. Şimdi ben bu arada bir e, efendim tatlı bir e, şey yapayım e, araya söz sokuşturayım şimdi mosmor oldunuz mu ey böyle her zaman hacca gitmeyi tenkil eden kişiler diye söyleyebilirsiniz bak peygamber efendimiz tavsiye buyuruyor sevabı çok bunlardan başka bir şey de artık cihada yaklaşamaz diyor demek ki bu üç şey çok önemli peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin saydığı üç şey Tamam bu kadarı, bunlar yeter, bunlara yakın başkası olmaz diyor. Hac, oruç ve tatlı söz. Bu da cihat gibi önemli şeyler oluyor. Tabi tatlı söz dalkavukluk demek değildir. Aziz sevgili kardeşlerim onu da hemen söyleyeyim. Kimisi efendim e, böyle tatlı sözü içinden gelmediği halde yani hakikaten öyle düşünmediği halde efendim tatlı sözler söylemek sanıyor. Hayır. Öyle değil. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem acı da olsa acı da olsa hak sözü söyleyin buyuruyor. Yani hak sözü söylemek tıbül kelamdır. Doğru sözü odur. Yani birisi diyelim ki çocukların arasında ayırım yapıyor. Birisine çok mal veriyor, mülk veriyor, intifat ediyor da ötekisinden kaçırıyor. Ha ona ona tıbül kelam nedir? Hoşça konuşmak gelir. Bak sen bu adaletsizliği yapma demektir. Yoksa iyi yaptın, hoş ettin maşallah filan diye Hani böyle dalga okuluk yapmak, yağcılık yapmak demek değil. Onu da e, bu arada e, kesin olarak söyleyelim. Hakkı söylemek ama hakkı münasip bir üslup ile söylemek lazım. Zarif bir tarzda, güzel bir tarzda söylemek lazım. Aziz ve sevgili kardeşlerim hatta şimdi cihat geldi, cihat sözü de geçti sohbetimizin içinde. Cihadın en üstünü zalim hükümdarın karşısında hak sözü. Söylemek diye peygamber efendim demek ki idare, hükümet, hükümdar, padişah her neyse yani birisi haksız bir şey yapıyorsa onun karşısında bu haksızdır, işin doğrusu budur, hakkaniyet budur, insan hakları budur, kanun budur, efendim şöyle yaparsanız zulüm olur diye hakkı söylemek lazım, zalimin zulmünü engellemek lazım. Neron'un yaptığı gibi esirleri aslanın önüne atarken tekeleri de tekelimi de onu seifle kuslanmacı gibi seyreder gibi seyretmemesi lazım veya yani bakın şu Avrupalıların sporlarına eskiden aslanlara parçalattırıyorlarmış veya esirleri birbirlerini öldürtmecesine efendim silah verip dövüştürüyorlarmış şimdi de İspanya'da boğa'yı öldürüyorlar. yazık ki hayvana. Koşturuyorlar, koşturuyorlar, şişliyorlar, şişliyorlar, orasından, burasından, ondan sonra ole, ole diye bağırıyorlar yani. Böyle mi olur? Yani benim sevmediğim sporlardan birisi boğa güreşi, bir tanesi de boks. Burnuna vuruyor, burnunun direği kırılıyor, kafasına vuruyor, kafası sarsılıyor. Parkinson hastalığına tutuluyor, bilmem, şöyle oluyor, böyle oluyor. Böyle spor mu olur? Yani şöyle faydalı şeydi olması lazım, sonucunun güzel olması lazım şeyde öyle e, aziz ve sevgili kardeşlerim tatlı konuşmak tavukalık demek değil hakkı söylemektir hakkı hoşça söylemektir bu arada tabi e, şunu da hatırlatmak istiyorum e, İslam'ı sevenler var sevmeyenler var e, şimdi burada dergiler aldım inşallah o dergilerdeki makaleleri Türkiye'ye döndüğüm zaman tercüme ederek e, oradaki en yeni bilgileri e, kardeşlerime aktaracağım Amerika'da bir profesör strateji uzmanı yani eski idariye yakın şimdiki idariye yakın bir şey demiş ki bu Müslümanların kökten dincisi muhte arasında fark yoktur. Hepsi aynıdır yani hepsi düşmandır. Ha, demek ki kökten dinci, dinci lafı hikayeymiş paravanaymış aldatmacaymış. Efendim bizim Ecevit'in barış harekatı değil de Kıbrıs'a çıkartma yaptığı gibi efendim e, laftan ibaretmiş etmiş Adamların düşmanlığı İslam'a, muhdediline de düşman. Bunu efendim delilleriyle, kitapla efendim inşallah göstereceğim. Şimdi yurt, yurt dışında İslam'a düşman var. E, yurt içinde de efendim e, şey var, e, bazı İslam düşmanları var, vesileler yazıyor, efendim muhalif partilerden bilmem e, oradan buradan askerlerden e, şeyler duyuyoruz. Ha burada şu şu da ortaya çıkıyor aziz selam kardeşler. Yani Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz bu devirde yaşasaydı ne yapardı? Sanıyorum yani e, bunu düşünmemiz lazım tatlı tatlı hakkımızı bilmeyenlere anlatmamız lazım. Yani siz İslam'ı kötü diyorsunuz. Bak İslam şöyledir. Yanlış tanıtıyorsunuz. Kendi kendinize ters propagandalarla efendim çarpık gösteriyorsunuz. İşin doğrusu budur filan diye tatlı tatlı İslam'ı bilmeyenlere anlatmak lazım. Özellikle Türkiye'de özellikle Türkiye'de İslam'ı anlatmaya çalışmak lazım. Şimdi benim bu seyahatlerimde yine karşılaştığım çeşitli kimseler oluyor. Bir arkadaşıma gidiyorum. De beni misafir ediyor ve onun komşusu da geliyor. E komşusu biz onunla muhatap oluyoruz. Böylece o bizim arkadaşla samimi olduğu için de halkın çeşitli kesimlerinden insanlarla samimiyet kuruyoruz, konuşuyoruz. Beni sakallı görünce o tabi İslam hakkında bir şey söylüyor. Yanlış. Bir kanaatini ortaya atıyor. Yanlış. Efendim, e, yani İslam hakkındaki görüşleri, düşünceleri Efendim duyguları hepsi yanlış. Bu neyi gösteriyor? Bizim gerektiği kadar tatlı dille, güleç yüzle İslam'ı iyi anlatamadığımızı gösteriyor. Bizim de İslam'ı anlatmak için var gücümüzle çalışmamız lazım. Herkes akrabasından, yakınlarından etrafına baksın, etrafındaki is insanlara İslam'ı tatlı dille, güzel bir şekilde anlatmaya çalışsın, gönül kazanmaya çalışsın. Çünkü efendim en kıymetli, en sevaplı işlerden birisi de bu